bana cemalini göster sana bakayım ya Rabbi göreyim seni dedi. Hatta Teala buyurdu lenterani ya Musa sen beni göremezsin. Senden sonra sevil hikati alem olan Muhammed Mustafa'nın ümmetine Ramazan ayını Ramazan orucunu farz edeceğim ve cemalimi Hazreti Muhammed Mustafa'ya göstereceğim. Şu anda seninle benim aramda yetmiş bin perde var. O sevgili Muhammed'imin mahbubunun ümmeti İftar sofrasına oturduğu vakitte boyunları bükük, emmimi dinlemiş, yüzleri sararmış, gözleri yaşlı, kalpleri benim aşkımla vuruyor. Aramızdan bu 70 perdeyi kaldıracağım onlara ve cemalimi onlara hazırladım ya Musa. Onlara göstermeden sana gösteremedim. Düşün bir defa ama bu, bu çok konuştuğum şey çok mühim mesele. Dinde rüsullanlar bu işin can verirler yani. Dinler usuf bulanlar. Görsek ne olacak, görmecek ne olacak derse bir adam ona ne diyeyim ben, ona bir sözümüz yok. Bütün ibadetler ente maksudi ve rizake matlubi olacak. Yani manası Türkçesi, bir maksudum sensin, kastım sensin, matlubum, isteğim, arzum senin rızan diyeceksin. Her ibadette böyle.